Sevgili dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Seri'nin sonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. İbrahim Gülşen'in. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. senaryo bir program yönetmeli Abdurrahman Çapar. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Gülşeni dervişi güldür, goncalarıdır Mevlevi, bülbülü şeyda okur ki mesnevi ki manevi diyen Mevlana celaleddin Rumi Hazretleri Allah'ın izniyle kendisinden 250 sene sonra İbrahim Gülşeni'nin geleceğini müjdeleniştir. Azerbaycanlı asil bir Türk ailesinin oğlu olarak dünyaya gelen İbrahim Gülşeni küçük yaşta tefsir, hadis ve fıkıh eğitimi görür. Daha sonra ilmini artırmak için Semerkan'da gider. Uzun müddet orada ilim tahsil eden İbrahim Gülşen'i Tebriz'e gelir. Bir müddet Akkoyunlu Sultan'ı Uzun Ası'nın sarayında nişancılık vazifesi alarak devlet hizmeti görür. Fakat bu işin kendisi için olmadığını anlayınca zamanının büyük alimi Ömer Ruşeni Hazretlerinin hizmetine girerek talebesi olur. Kısa zamanda icazet alır. Hocasının emri üzerine... Tebriz medresesinde ders vermeye başlar. Onun Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmaktaki gayreti neticesinde, Tebriz civarındaki birçok ateşperest ve Hristiyan Müslüman olur. Ne var ki, ehli Sünnet alimlerinin bu gayretlerine karşılık, sinsi din düşmanları da her geçen gün planlar yapmakta, fikne tohumlarını her tarafa serpmektedirler. ...bu yüz kocat koca tevpinde, ...hiç yer yokmuş gibi hep benim evin önünü bulur. Abi kimsin tekniği? Bir daha da buralarda dolaşayım deme. Peki bu ses nereden geliyor? Bu Müslümanlar da iyice aldıktı Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evim ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa. Yoksa. Kapıyı vurayım bakayım. Kim o? Benim abimin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle. Sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa... Zır, abi. Vurma. Evet ben okuyordum. Ona inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur? Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Ha? Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım. Sen, sen, sen neler söylüyorsun? Dövsen de öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek. Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? ...sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Al, al, az olur! Beni dövmen belki rahatlatıyor seni. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor. Niçin? Niçin yaptın bunu? Didi hiç düşünmedin mi? Hiç. mü? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü be. Evladım... ...niçin ateşe tapıyorsun? Şey... ...ahirette beni yakmasın diye. Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. ...çok kıymetli bile olsa yakar. Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu? Bak ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptım. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı? Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı. Hadi evlat sıra sende. Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe... Ha! Ellerim, ellerim yandı. <gülüyor> ateş beni yaktı. <gülüyor> Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da allah Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz. İşte o anda inandım ki hak olan din İslamiyet'tir. Ve mecusilik saçma bir dindir. Önceleri de ateşe tapmayı bir türlü aklım almıyordu zaten. <Gülüyor> Sen ortağın biriymişsin. Bugüne kadar kardeşim dedim ...bundan böyle en büyük düşmanımsın... ...defol buradan... ...bir daha karşılaşırsak... ...gözümü kırpmadan öldürürüm seni... ...zaten kalacak değilim... İşte gidiyorum... ...ama bir gün... ...bir gün bu gerçeğin farkına sen de varacaksın... <Gülüyor> Hep ...o geldi her şey bozuldu... ...önce akrabalarım... ...şimdi de kardeşim... ...bunun hesabını soracağım sana İbrahim Gülşen'i... ...elime fırsat geçtiği gün... ...seni yaşatmayacağım... ...yemin ediyorum öldüreceğim seni. Hey Mita, evde misin? Bu Nevzal olmalı. Gece vakti ne işi var burada? Gel içeri Nevzal. Ne oldu Hı. Nevzal? Önemli bir şey mi var? Hem de çok önemli Mita. Şah İsmail seni görmek istiyor. Beni mi görmek istiyor? Evet. Şu anda Tebriz'in ileri gelen mecusileriyle toplantı halindeler. ...Sultan Uzun Hasan'ı tahtından indirmek için karşı ittifak oluşturuluyor. Çoktandır böyle bir şeyi bekliyordum. İşte bu yüzden toplantıda seni de bulunmanı istediler. <gülüyor> nihayet, nihayet İbrahim Gülçenik'den kurtulacağız. Hadi Nevzal, onları bekletmeyelim. İbrahim! Benim oğlum, baban İbrahim Gülçen'i. Anne, anne babam geldi. Selamün aleyküm Selam baba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendi. Merve kızımız nerede? İçeride. Dün akşam getirdiğiniz çeyizlik kumaşları dikiyordu. Efendi, ...şey... ...siz hiç böyle erkenden... ...hele öğle vakti eve gelmezdiniz. Hayırdır? Önemli bir şey mi oldu? Evet hanım. Az önce medreseyi birkaç gün evvel... ...Müslüman olan talebem Yahya geldi. Şah İsmail'in mecusilerle birlikte olduğunu... ...tebrizi işgale hazırlandığını söyledi. Ve maksatlarına ulaşmak için silahlı birlikler tatip etmişler. Şah İsmail kim baba? Cani bir çapulcu evladım. Ben çapulculardan korkmuyorum baba. İşte bu hançerimle onları korkuturum. Bunlar öyle korkutulacak cinsten değillerdir evlat. Onlar kalpleri öylesine kararmış. Gönüller öylesine mühürlenmiş katillerdir ki. Efendi, vaziyet bu kadar vahim demek. Evet hanım, hem de çok. Ancak biz Rabbimize şükredelim ki... ...hocamız ve Merruşen'i hazretlerinin emrini yerine getirmeye gayret ettik. Senelerce Tebriz halkına din-i İslam'ı anlatmaya çalıştık. Ne var ki bunca mücadelemize rağmen Tebriz'de fitne çıkmasına mani olamadık. Resulullah Efendimiz, fitne uykudadır. Uyandırana Allah lanet etsin buyuruyor. Lakin uyandırdılar işte. Kargaşa dört bir yanı sardı. Peki ne yapacağız Baba. Bir beldede fitne çıktığında zulüm yapılacağı anlaşılırsa o yerden hicret etmek lazım olur. Bu bela gelmeden biz de buradan gideceğiz. Ya medreseniz, talebelerimiz, onlar ne olacak? Durumu onlara da anlattım ve hepsinin hazırlanmasını istedim. İnşallah bu gece Mısır'a gitmek için yola çıkacaklar. Biz ne zaman gideceğiz baba? Nasip olursa yarın gece de biz yola çıkacağız. Yeni de her an gidecekmiş gibi hazırlıklarınızı yapın. Eh, o halde şimdi gidip talebelerimi yolcu edeyim. Efendi. Buyur hanım. Dikkat edin olur mu? Allah muhafaza size bir şey olursa. En şey etme hanım. Olacak bir şey varsa... ...şimdiden oldu bilmek lazım. Ben hakkımı helal ettim. Biz de helal ettik efendi. Güle güle. Anne. Gel canım içeri. Konuştanları duydum. Şey ben de sizinle gelecek miyim? Elbette geleceksin yavrum. Sen Ahmet'imiz süt kardeşisin. Bizim için Ahmet neyse sen de aynısın. Sağ ol anne. Hadi çocuklar babanızın ne dediğini duydunuz. Bir an evvel hazırlıklara başlayalım. Unutmayın sadece götürebileceğimiz lüzumlu eşyaları alacağız. Eşyalarımızın çoğu burada mı kalacak? Evet kızım. Anne ya çeyizlerin... <Gülüyor> Çok sevdiğim bir iki parçayı alabilirsin. İnşallah sen salim buradan kurtulursak... ...efendi baban en güzellerini gene alacaktır. Peki. Ahmet evladım... ...elindeki hançerle oynamayı bırak da bize yardım et hadi. Kuşağıma koysam olur mu anne? Olur yavrum. Hadi şimdi yardım et de şu sandıkları boşaltalım. Babanız gelmeden hazırlıklarımız bitmiş olmalı. Timurtaşım... Buyurun Mısır'a gidene kadar talebelerin emiri sen olacaksın. Bilhassa aramıza yeni katılan Yahya kardeşimize... ...azami ihtimamı gösterin. Oraya vardığınızda yapacağınız işleri de biliyorsunuz. Biliyoruz efendim. Sultandan müsaade alıp dergahı orada kuracağız... ...ve Allah'ın izniyle talebe yetiştirmeye hı hı. gayet inleyeceğiz. Aptalya yardımcınız olsun. Şahin'im... <gülüyor> Buyurun, buyurun hocam. Bakıyorum gözyaşların elbiseni ıslatmış. Niçin bu üzüntü, bu keder? Siz olmadan onca yolu nasıl gideriz? Yokluğunuzda meşakkatlere bile dayanamayız. Şahin'im, bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da illet, gıllet ve zillet <gülüyor> yani hastalık... Or görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin müjdesini biliyorsunuz. Kardeşlerim, dünya lezzetlerine kavuşmak için İslamiyet'in dışına taşan kimse... ...ahiret lezzetlerine kavuşamaz denilmektedir. Dua edin. Dünyanın aldatıcı görüntüsüne kapılanlardan olmayalım. Hadi artık, daha fazla durmayın. Bir an evvel düşün yola. İnşallah biz de çocukları alıp peşinizden gelmeye çalışacağız. <Gülüyor> ...tipinizi öldüreceğim. Anne! anne. <gülüyor> Kızım... ...dışarıda neler oluyor yavrum? Bu acayip çığlıklar da ne anne, böyle? Anne çapurcular! Öğrenin çukarı kılıçlar getiriyorlar. Galiba efendi babamın dediği adamlar... ...buraya da geldiler. Öldürecekler bizi de öldürecekler. Sakin ol Merve. Kaçalım anne kaçalım buradan. Efendi baban gelmeden nereye gidebiliriz Peki, yavrum? Tekrar Ahmet uyuyor mu? Evet. Uyandırayım mı? Hayır. Hayır bırak şimdilik uyusun. Hadi... Haydutlar bizim eve de gelmeden... ...kapıların arkasına ne varsa yığalım. Allah... Im. ...Allah... Im. ...hakkımızda yaşamak hayırlıysa yaşamayı... ...ölmek hayırlıysa ölmeyi nasip edin. Tamam anne... ...kapıların arkasına sandıkları yerleştirdim. Ey İbrahim Gülçeli... ...sonun geldi... ...zorluk çıkarmadan aç kapıyı... Geldiler, işte geldiler. Yavrum, sen şimdi yan odaya girip iyice saklan. Hadi. Ama anne. Dediğimi yap. Beni merak etme. Anne, anne, Ahmet'im. Yavrum, uyandın mı? Bu sesler nereden geliyor anne? Necesiiler oğlum. Evimizi bastılar. Galiba babanı yakalamak istiyorlar. Babam nerede anne? Niye burada değil? Talebelerini yolcu etmeye gitmişti. Hala dönmedi yavrum. Aa, Hançerin, hançerin belinde mi yavrum? Evet anne kuşağında sana vereyim mi? Hayır oğlum kuşağında kalsın belki lazım olur. Peki anne. Hadi oğlum sen de saklan ne olur ne olmaz. Baban gelinceye kadar çok dikkatli olmalıyız. Hayır anne yanında kalıp seni korumak istiyorum. Yavrum seni de. Ölümden korkuyorum anne. Ben zaten şehit olmak istiyorum. Gelecekleri varsa görecekleri de vardır. Hey yukardakiler açın kapıyı. Açılmıyorum. Sadrın kaçmak üzere. Efendi evde yok. Gidin buradan. Yemek açmıyorsunuz ha. Ne zaman kapıyı. İşte kapıyı kırdık Nita. Fakat içeride sadece bir kadın ve bir çocuk var. İbrahim Gülçeni burada yok. Söyle kadın. Nerede İbrahim İbrahim Gülçeni. Hey serseri bırak anneni. Geçil ayak altından çocuk. Canına mı susadın sen? A, a, anne. A, yavrum. Oh, bu silli altını başına <gülüyor> getirir senin. Nezal. Buyur Mita. Evin her tarafını arayayım. Ve İbrahim Gülçeni'yi bulun. Ançerimi. Ançerimi bulamıyorum. Eyvah yere düşmüş. Bunu yerden bir alabilsem. Hey Mita. Gel. İçeride odaya gel. Bak ne buldun. İbrahim Gülçeni'yi mi? Hayır ama. Peki geliyorum. Hayır. Bırakın onu. O yetime dokunmayın. Bırak beni kadın. Çekil önümden. Bırak bırak beni. bırak beni diyorum sana. Yalvarım yapmayın. Ona bir zarar vermeyin. Beni öldürsem o yetime dokunmayın. Demek önümden çekilmiyorsun ha. Kal bakalım. Aa. Anne. Anne. Katiller. Öldürdünüz onu. Annemi öldürdünüz. Katiller. <Gülüyor> Söyle bakalım Nevzal. Niçin çağırdın beni? Dolabın içine bak görürsün. Ama bu genç bir kadın. Evet Mita. Zavallı kız korkudan ne yapacağını şaşırmış. Pekala Nevzat. Sen şimdi gidip Gahim Gülçen'i aramaya devam et. Peki Mita. Gel buraya. Ben, ben. Gel buraya dedim. Seninle uğraşacak vaktim yok benim. Uzak mı benden? Allah'ım. Allah'ım. Bu katil meclisinden kurtar beni. Kurtar yarabbim. Bana yardım et. Katilin ne düşmeden beni şeydi. Aptal! Demek gelmiyorsun ha? Gelmiyorsun öyle mi? Ben şimdi sana gösteririm. Kapıyı açık unuttum. Eğer hızlı odadan çıkarsam... ...elimden kurtulurum. İşte yakaladım seni. Bırak beni, bırak beni. Seni aptal! Demek beni atlatıp kaçacaktın ha? Al bakalım şunu! <Gülüyor> Düştü. Aptal kız. Köle olmaktansa ölmeyi tercih etti. Hey! Katil Mecuse'nin. Orada Neler oluyor? Annemi, Merve ablamı şehit ettin. Şimdi de sen öleceksin. <gülüyor> Bana bak çocuk. O kocaman hançere gücün bile yetmiyor. Yoksa onunla beni öldürebileceğini mi sanıyorsun sen? Ha? Şimdi görürsün. <gülüyor> Al bakalım. Kocam... <gülüyor> Bacağımı sağlardı. Bacağımı. Ha. Ben şimdi sana yapacağımı bilirim. Hey Nita. Orada nere mi uyuyor? Çocuk. Çocuk bacağımı yaraladı. Yakalayın onu. Çabuk olun. Kaçırmayın elinizden. Çocuğu daha sonra yakarız. Biz asıl aradığın adamı yakaladık. Hadi dışarı gel. Ha, i̇şte bu çok güzel. Herkes toparlansın gidiyoruz. Evi de ateşe verin. İbrahim Gülşen'i'den geriye tek bir iz bile kalmasın. Evet İbrahim Gülşen'i. Hep uğraştırdın ama sonunda elime geçtin işte. Yazık ki hanımın ve çocukların senin uğrunda ölmeyi tercih ettiler. Ahmet'imin annesini ve yetim Merveci'yi şehit ettiler demek ki. Ya ha. Innaillah ve innaillahi raji. Ama merak etme, zindanda yalnızlık çekmeyeceksin. Çünkü çok yakında oğlunu da getireceğim yanana. Oğlum mu? O, o, o daha bir çocuk. Çocuk <gülüyor> ha? Bak şu ayağımın halini görüyor musun? Bu kocaman yarayı oğlunun fırlattığı hançer açtı. Bunun hesabını sormaz mıyım ben? Ah, intikamım korkunç olacak. Öldüreceğim onu. ...hem de işte bu hançerle... ...çinde hançeriyle öldüreceğim. Bir sabiye bile intikam duyan merhamet fukaraları... ...size ne yaptık ki böylesine kin kuşu... ...buna bakın hele... ...bir de konuşuyor... ...ne mi yaptınız... ...daha ne yapacaksınız... ...tebriz civarındaki çoğu mecusi... ...senin yüzünden Müslüman oldu... ...bunlar da yetmedi akrabalarımı... ...kardeşimi kandırdın... ...benden kopardın onları... ...ailemizi dağmadan ettin... ...beni de mahvedecektin ama gücün yetmedi... Fakat bittin artık. Senin ve senin gibilerin sonu geldi. Neyse ki Şah İsmail seni sağ görmek istiyor. Yoksa şimdiye uçurmuştum kelleni. Dua et bakalım. inandığın tanrın seni elimden kurtarabilecek mi? Cenabı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut'un ateşinden nasıl kurtardıysa... ...inşallah bizi de öyle kurtarır. <gülüyor> ...göreceğiz bakalım. <gülüyor> Nervzal! Buyur Misa. Zindan nöbetçilerinin sayısını ahtırın. Dikkat edin kaçmaya yeltenirse tereddüt etmeden öldürün. Şah İsmail'e diri diri gidecekmiş diye de düşünmeyin. Pekala Mithar. Hey nöbetçi! Buyurun efendim. Hızın değil mi? Gözünü dört aç. Eğer kaçarsa önce senin kelleni uçururum anladın mı? Emredersiniz efendim. Hadi Nervzal. Gidelim yarın zorlu bir gün olacak. Allah Allah ne garip bir adam bu böyle ihtimal yarın asılacak fakat hiç aldırdığı bile yok yerinde ben olsam ağlarsızlar ellerine kapanır yalvarırdım fakat dönüp yüzlerine bile bakmadı bu adam boş değil şununla biraz konuşsam aman boşver durduk yerde başımı belaya sokmayayım şimdi de dua okuyorum ...garip ama bu adamda beni çeken bir şeyler var. Of! Meraktan çatlamaktansa sormak en iyisi. Hey ihtiyar! Hı. Bana mı seslendin evlat? Evet babalık. Buyur, buyur evlat. Ya sen ne garip bir adamsın. Anlayamadım gitti. Anlayamadım nedir? Bunca yıllık zindan bekçisiyim. Elimden binlerce mahkum geçti. Ama senin de ilk defa rast geliyorum. Hanımını, kız evladını öldürmüşler. İhtimal yarın seni de asacaklar. Fakat hiç aldırdığın yok. Bu haline üzülmüyor, sanki seviniyor. Tuhaf. Evladım, insanlardan gelen sıkıntılara katlanmak... allah Teala'nın beğendiği... ...Resulullah'ın sevdiği bir ahlattır. Niçin üzüleyim? Asıl olan Allahü Teala'dan başkasına güvenmemek... ...ve ondan başkasından korkmamaktır. Bana bu sıkıntıları gönderen Rabbime şükürler olsun. Sen gerçekten tuhaf bir adammışsın. Belaya şükredildiğinde ilk senden duyuyorum. Bir insan hem inandım diyecek... ...hem de Rabbinden gelen bela ve sıkıntılara şikayet edecek. Hiç öyle şey olur mu? Ama ellerin bağlı, acı içindesin. Üstelik en yakınlarında öldürmüşler. Bundan daha büyük bela olur mu? Evet hacı çekiyorum. Lakin bu acılar beni Rabbime daha çok yaklaştırıyor. Daha çok tevbe etmeme vesile oluyor. Bu dünyada her halimizle varlıkta da yoklukta da imtihandayız. Bu sıkıntılar olmasıydı imtihanda olduğumuz nasıl anlaşılacaktı? Bunlar güzel sözler. Yalnız yarın Şah İsmail buraya gelecek ve sen idam edileceksin. Korkmuyor musun? Evet evlat korkarım. Ama ölmekten değil son nefesimde imansız gitmekten korkarım. Beni iyice meraklandırdın ihtiyar. Adın mısın? Bana İbrahim Gülşen'i derler evlat. Ne, ne, ne, ne dediniz? İbrahim Gülşen'i mi? Evet evlat. Niye sustun? Bu adam yoksa Tebriz'teki medresenin büyük müderrisi meşhur evliya İbrahim Gülşen'i olmasın? Tabii ya! Ah aptal kafam! Anlamalıydım. Efendim, efendim. Ne olur affedin beni. Dur, evlat, dur dur. Sen bir şey yapmadın ki affedeyim. Üzme kendini. Efendim, size yardım etmek istiyorum. Lütfen izin verin. Hayır, hayır. Kendini tehlikeye atmana müsaade edemem. Nasılsa bir gün ben de ölmeyecek miyim? Boşu boşuna ölmektense, hiç değilse bir Allah dostuna yardım ederken öleyim Müsaade edin sizi bu zindandan kurtarayım. Madem ısrar ediyorsun... ...ellerimi çöz eder. Fakat bunu niçin yapıyorsun? Dayım sizin talebenizdi. Sizi çok met ederdi Ben de uzun zamandır sizi görmeyi arzuluyordum. Fakat fırsat olmadı. bugün neymiş? Evet efendim. Uzatın ellerinizi. Usta Bağlardan kurtuldunuz sen. Sağ ol evlat. Biraz rahatladım. Şimdi asıl iş sizi buradan kurtarmaya geldi. Beni biraz bekleyin. Şimdi geliyorum. Her şey senden ya Rabbi. Yapılan bu zulümlere dayanma gücü ver. Ben de zayıf ve aciz bir kulunum. Gaflette olmaktan... ...sıkıntılara katlanamayıp... ...sabır nimetini elinden kaçıranlardan eyleme. Rıza-i için... Bana yardım edip kendini tehlikeye atan bu kulunu da affıyla. İşte geldim efendim. Üzerinize şunları giyin. Nedir bunlar? mecusi kıyafeti. Buradan kolay kaçmamıza yardım eder diye düşünmüştüm. Lütfen alıp giyinin. Çünkü başka çaremiz yok. Peki. Evet. Madem öyle istiyorsun. Evet işte oldu. Böylece sizi tanıyamazlar. Ne? Eski Sultan Uzun Hasan'ın komutanlarından birinin sesiydi efendim. Şah İsmail onun işkenceyle öldürülmesini emretmiş. Bu yüzden hücresine yüzlerce aç fare bıraktılar. Aa! Yüzlerce fare ağır. Evet efendime. Biraz sonra zavallı adamdan geriye sadece birkaç parça kemi kalacak. Allah. Allah'ım. Efendim onun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bakın bütün döveçler o mahkumun hücresine toplandı. Bizi fark edecek durumda değiller. Tam zamanı. Gidelim. Efendim kurtulduk. Kaçtığımızın farkına varmadık. Elhamdülillah zindandan kurtulduk evlat. Lakin anlayamadığının bir husus var. Nedir efendim? Senin gibi Müslüman biri... ...nasıl olur da mecbusilerin bekçiliğini yapar? Şey, efendim hani bir söz vardır Gavurun ekmeğini yiyen ona hizmet eder diye İşte bizimki de öyle oldu Şah İsmail tahtı ele geçirince neye uğradığımızı şaşırdık Bir anda mecusların içinde kaldık Ama bundan böyle sadece doğru olana hizmet ederiz inşallah İnşallah evet inşallah Halisi şerifte tevbe eden hiç günah işlememiş gibi olur buyuruluyor Niyet hayır, akıbet hayır haleye geldik. E fakat burada sağlam ev bırakmamışlar. Hepsini yakıp yıkmışlar. Aman Allah'ım. Bana dayanma güç var. Evimi yerle bir etmişler. Ahmet! Ahmet! Evladım neredesin? Efendim. Burada canlı hiçbir şey bırakmamışlar. Ahmet! Baba! Bu Ahmet'in Oğlum. Oğlum neredesin? Buradayım baba. Geliyorum. Ahmet. Baba. Babacığım. Korkma. Korkma Erdoğan'ım ağlamadım. Ağlama. Baba. Ağlam. Annem. Merve ablam. Sus. Şeyler. <gülüyor> şeyler söyleme. Sus. Gidelim buralardan baba. Ne olur hemen gidelim. Şahit. Yani eğer evvel buradan gitseniz iyi olacak. Bu adamların ne yapacağı hiç belli olmaz. Kardeşim sen bizimle gelmiyor musun? Şey... ...eğer müsaade ederseniz... ...burada sizden ayrılmak istiyorum. Siz bilirsiniz evladım. Lakin gelseniz bizim için daha makbul olurdu. Efendim... ...size kavuşmuşken ayrılmak benim de hoşuma gitmiyor. Ama Tebriz benim memleketim. Anam, babam, hanım ve çocuklarımın hepsi burada. Kana tutamış çapulcuların ...bir gün onlara da musallat olmasından korkarım. Artık bunları durdurmanın vakti geldi de geçiyor. Eğer münasip görürseniz dağlara çıkıp... ...Uzun Hasan'ın askerlerine katılmak istiyorum. Allah'ın izniyle bana doğru olanı gösterdiniz. Bundan böyle zalimlere boyun eğmeyeceğim. Artık susmayacağım. Ne diyeceğim evlat? Gazan şimdiden mübarek olsun. Hakkını helal et. Helal ettim efendim. Ne olur siz de helal edin... ...ve dualarınızda bizleri de hatırlayın. <Gülüyor> Güle güle evlat. Güle güle, güle güle. Hadi Ahmet. Sen de bin şu at oğlum. Güneş iyice yükseldi. Mecusiler kaçtığımızı fark etmişlerdir. Onlar burada kaldı baba. Toprağın altında. Annemin ve Merve ablamı bir daha hiç göremeyeceğim. Hadi oğlum. Hadi evladım. Ağlamanın Hı. sırası değil şimdi. Atımıza binip bir an evvel uzaklaşalım buralardan. <Gülüyor> Mica. Hey Mica uyan. <Gülüyor> Uyan Mitha. Uyan. Ne var Nevzal? Şah İsmail mi geldi yoksa? Ne Şah İsmail? İbrahim Gülçen'i kaçmış. Ne? Ne dedin? İbrahim Gülçen'i kaçmış mı? Evet Mitha. Nöbetçilerden biri kılıf değiştirip kaçırmış. Aptal. Nasıl kaçırırsınız? Şimdi ben seni gebertmez miyim ha? Gebertmez. Oh, oh, oh. Bayağı mı? Daha ...baba oğul ikisinin işini birlikte bitireceğim. Seni yaralayan ançer bu muydu Mita? Ver onu bana sersem. Sen şimdi gidip... ...atıma hazırla. Peşlerine düşeceğiz. Peki şey... E, ...yanımıza ne kadar adam alayım? 20 adam yeter. Dörder kişilik gruplarla çevreyi aramaya başlasınlar. Peki Mita. Ha, unutma sen de benimle geleceksin. Onları yakalayacağım. Hele o çocuk. Onu bir elime geçireyim doğduğuna pişman edeceğim. Ayağımın intikamını abici abone <gülüyor> ol. Bu, bu, Buyur baba. Epeydir yoldayız. Ama sen hala ağlıyorsun. Annem ve Merve ablam hiç aklından çıkmıyor baba. Benim de hiç aklından çıkmıyor evladım. Düşünmemek mümkün değil. Evet. ...doğrusu üzülmek değil... ...sevinmek gerek. Çünkü onlar şehit oldular. Lakin... ...aciz kullarız... ...sevinemiyoruz. Bizler her namazın sonunda ellerimizi açıp... ...ya Rabbi bizleri şehit eyle diye... ...dua etmiyor muyuz? Evet her zaman şehit olmak için dua ediyoruz baba. Ve o halde üzülmek niye? allah Teala... ...annenin ve merveciin dualarını kabul etti. Ne mutlu onlara ki... ...huzuru ilahiye... ...şehit olarak gittiler. Biliyorum baba. Ama gözyaşlarıma mani olamıyor. Mu? Bak Ahmet'im bak. Şu güneşi görüyor musun? Evet baba. Öyle vakti girdi. Hadi biraz acele edelim. Belki ileride su buluruz. Peki efendim. Baba. Efendim? Şey... ...siz herkese iyilik ettiğiniz halde... ...insanlar bize niçin için kötülük ediyor? Biz onlara ne yaptık? Biz kimseye bilerek bir kötülük yapmadık ki evladım. Ola ki bilmeden hata etmiş... ...günaha girmiş olabiliriz. İnşallah bu dünya sıkıntıları günahlarımızın affı olması için kefaret olur. Yalvararak, ağlayarak ve kırık kalple Allahu Teala'dan ...aff ve afiyet dilemeliyiz. Dualarımızın kabul edildiği anlaşılıncaya ve fitneler ortadan kalkıncaya kadar dua etmeliyiz. Ben hep dua ediyorum baba. Aferin oğlum. Baba bak, önümüzde bir dere akıyor. Elhamdülillah. Hadi evlat... ...abdest alıp öğle namazını eda edelim. Olur şey değil. Günlerdir at koşturuyoruz... ...izlerine dahi ratlayamadık. Ben de anlayamadım Ita. Kime sorsak hep değişik istikameti gösteriyor. Hangisi doğru... ...hangisi yanlış anlamak imkan bir çaresi bir yolu olmalı. Olmalı... İz bırakmadan nasıl ortadan kaybolurlar? Ah kuş beyinli Nezal. Onu tam yakalamışken... ...senin gibi bir aptalın yüzünden elimden kaçırdım. Kaçmasında benim bir suçum yok ta? Tam otuz nöbetçiyi atlatmış. Bu insan değil sanki... Ne olursa olsun sonunda yakalayacağım onları. Yüreğimdeki sızıyı... ayağındaki acıyı ancak... ...bu hançer dindirecek. İki mecusi kim kusarak... İbrahim Gülşen'i ve oğlu Ahmet Hayali... ...amansız bir takip alırlar. İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i taşıyan... ...atsa ölür. Bunun üzerine yaya olarak... ...kaçmaya devam ederler. Yarı aç, yarı susuz olarak... ...Bağdat'a varırlar. Ne var ki... ...Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne... ...Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'abler her tarafa yayılmış... ...ibadetlerin yerini almıştır. Oradan... ...diyarı bekle gitmek için yola çıkan... ...İbrahim Gülşen'i ve ...zorlu bir yolculuk daha beklemektedir. Baba, baba bekle beni. Ne oldu evladım? E, dikenler ayağıma batıyor baba. Ayaklarım kan içinde kaldı. Biz yolun zor olanını seçtik evlat. Alış artık. Ama saatlerdir yokuş tırmanıyoruz. Her taraf kayalık diken. Hele tepemizde dönen şu vahşi kuşlar... Korkuyorum baba. Ne duralım artık dinlenelim biraz. Dinlenemeyiz evlat duramayız. Eğer durursak tepemizde dönüp şu yabani kuşlara yem oluruz. O, o, o kuşlar bizi yerler mi baba? Evet oğlum. Zayıf düştüğümüzü anladıkları anırsat vermeden amansızca saldırırlar. Tıpkı Şah İsmail'in adamları gibi. Mita gibi saldırırlar. Baba. Oh. Biz niye kaçıyoruz sayın? Tebrizde kalıp annemin ve Merve ablamın intikamını almak daha iyi olmaz mıydı? Şunu aklından çıkarmak ki, biz nefsimiz için bir şey istemedik. Eğer isteseydik, şu Tebrizde bizi hiç kimse rahatsız edemez. Biz sadece Allahü Teala'nın emirlerini yerine getirmek ve beğendiği şekilde yaşamak için çalıştık. Bir Müslüman, elbette yalnız Allah'tan korkar. ...insanlardan gelen sıkıntılar ise... ...en fazla canımıza kastetmek olur. Belki hakkımızda hayırlısı da budur. Bunu biz bilemeyiz. Bildiğim bir şey varsa o da bit'at. Günahlar ve zulüm çoğalınca... ...orada oturmanın uygun olmadığıdır. O vakit hicret edip... ...buradan göçmek vacip olur. Biz... ...insanlardan intikam almak için değil... ...diğinimizi muhafaza etmek için hicret ediyoruz. Şimdi anladın mı evlat? Anladım bak. Ne olur affedin beni yanlış düşündüm. Hadi evlat hadi gayret. diyar az bir yolumuz kaldı. Orada iyi adamlar vardır değil mi baba? Diyarbakır hakimi Amir Bey salif bir Müslüman. Zira kardeşi kayıtmaz beyler de Daha evvel Tebrize ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür... ...iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Katil Mita ve adamları diyara beklede gelirler mi baba? Bunu ancak allah Teala bilir evlat. İnşallah gelmezler. Hançerimle ayağını yaraladığım zaman... ...küfürler savurup beni öldüreceğini söylemiştim. Diyara beklede gelirlerse... Evladım her kim ne niyette olursa olsun peşimizden gelirse... ...inşallah sonu da iyi olur. Hadi bakalım öğle namazına Diyar-ı e yetişelim. Hey reis. işte Diyar-ı e geldik. Şimdi ne yapacağız? Önce uygun bir yer bulalım. İşte bak yolumuzun üzerinde bir ham var. Şimdilik oraya yerleşebiliriz. İşte bu çok iyi reis. Aylar sonra ağzımıza layık bir ziyafet çekebileceğiz. Hadi inelim haklarımızdan. Bakalım Diyarbak'e gelmişler mi? Oo, hoş geldiniz efendiler. Buyurun, buyurun. Geçin şöyle oturun. Size ne ikram edebilirim acaba? Cevedeliği bırak hancı. Önce soracaklarıma cevap ver. Buyurun efendim. Buraya İbrahim Gülçen'i adında biri geldi mi? Yanında da bir çocuk olacaktı. Evet, oğlu Ahmet'le birlikte geldi. Dediklerine göre Şah İsmail ve Mecusilerin zulmünden kaçmış. Peki buraya ne zaman geldiler? Şöyle böyle kırk gündür diyarı bekşideler. Ne? Ne dedin? Anlayamadım. Kırk gün mü dedin? Sen ne dediğinin farkında mısın? Niye şaşırdınız? Bu mümkün değil. az biz atlı olduğumuz halde iki aydan fazla bir zamanda gelebildik. Onlar 17 günde hem de yaya olarak nasıl gelebilirler? Bu işte bir yanlışlık olmalı. Anci mutlaka yanılıyordur. Söyle Anci, şimdi neredeler? Diğer bek hakimi Amir Bey misafir ediyor onları. İşte bu çok kötü. Ona ulaşman biraz zor olacak. Ama yakında Mısır'a gideceklermiş. Halbuki ahali onun vaaz ve sohbetlerine ne kadar da alışmış. Sen onu gördün mü? Elbette. Her gün Ulu Camide vaaz ediyor. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle derin alim görmedi. Vaaz ve nasihatları insana o kadar tesir ediyor ki dinleyenlerin kalbi yumuşuyor. Onu bir gören yanından ayrılmak istemiyor. Yoksa siz de mi onu görmeye geldiniz? Hancının böyle anlaması çok iyi oldu. Onu yakalamam şimdi daha kolay olacak. Ee, evet onu ve oğlunu görmek istiyorduk. Vakit öğleye geliyor. Birazdan Ulu Cami'de vaaz etmeye başlar. Bugün son vaazı olacakmış. Eğer onu görmek istiyorsanız acele edin. Nihayet onu yakaladım. Bu sefer işin tamamı İbrahim Ülşen'i. Hayatının son vaazını ver bakalım. Nasılsa birazdan oğlunun hançeriyle öleceksin. Hadi Nevzal gidiyoruz. Ama reis, yorgunluktan canımız çıkmak üzere. Hem daha karnımızı bile doyurmadı, dişimizi bitirdikten sonra yersin. Anca, sen de atlarımızı bir güzel tımar edip... ...karınlarını doyur. Biz çok sürmez döneriz. Atları merak etmeyin. Bu kılıksız adamları hiç gözüm tutmadı ya neyse. Hey reis saklar. İnsanlar camiden çıkmaya başladılar. Ne yapacağını biliyorsun Nevzat. Evet hazır ol. Yolun buraya kadardı İbrahim Gülşen'i. Ölmek nasılmış göreceksin. Bakın işte çıkıyor. Hey İbrahim Gülşen'i. Buyur evlat. Ee, şey e, bir müşkülüm vardı onu soracaktım. Hay hay evlat sor bakalım. İşte tam zamanı. Yolun geldi İbrahim Gülçeni. Yolun şey, buraya kadar da İbrahim Gülçeni. Seni de oğlunu da öldüreceğim. Al bakalım, al don, bırak beni, bırak. Tut beni, bırak, bırak. Hiçbirini sevmediğim, bırak. İwa, misa yakalandı. Çatırmadan savuşmalı burada. Baba, baba, babacım. Bir şeyim yok evlat, baba, bir şeyim yok iyiyim. Allah Allah, öldürecekti baba. Durun, durun, durun bırakın o adamı. Ama, ama nasıl bırakabiliriz efendim? Diyarı bek hakimi amir bey cezalandırır bizi. Peki, peki onu götürüp kadıya teslim edin. Fakat sakın incitmeyin. Hadi yürü bakalım. Dua et, bir Allah dostuna denk geldi. Yoksa senin aklını başına getirmesini bilirdim ben. yürü. yürü. Hey Mita <gülüyor> Biliyordum Geleceğini biliyordum Buraya girmen zor olmadı ya Hayır niye zor olsun ki Yani zindana beni görmeye rahatça gelebildim öyle mi Evet Mita'yı görmek istiyorum dedim her kolaylığı gösterdiler Ulan niçin, niçin Niye öyle homurdanıp dövünüp duruyorsun Bunlar ne biçim insan be Canlarına katsediyorum Onlarsa bal ve kaymakla besliyorlar İyilik edip acımaları yok mu? Kahveciyor beni. Onların merhametini istemiyorum. İstemiyorum. Ne olur mevzan, Ne olur kurtar beni bu zindandan. Dayanamıyor Ne <Gülüyor> Neler saçmalıyorsun. Buraya sana veda etmek için geldim. Seni kurtarmaya değil. Veda etmek mi? Evet gidiyorum. Tebriz'e geri dönüyorum. Ya, beni bırakamazsın. Hayır bunu yapamazsın. Öyle bir yaparım ki. Ömrüm boyunca hep bu anı bekledim. Yıllardır kahrını çektim. Aşağılamalarına, hor görmene, küfürlerine katlandım. Ama artık senden kurtuluyorum. Tebriz'e gidip bütün servetine, her şeyine sahip olacağım. Her şeyine... Hayır! Hayır! Hayır! Bunu yapamazsın. Bu kadar alçak olamazsın. <gülüyor> Buradan kurtulur kurtulmaz bulup öldüreceğim seni. O zaman hiç acımam bilmiş ol. Her parçanı bir ağaca atar. Kurda kuşa yeme seni. <Gülüyor> Ase kurdan çıkamazsın. Bu zindanda geberip gideceksin. Hayır hayır, hayır. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. <Gülüyor> Baba ben seni burada beklesem, zindanın kapısında beklesem o katili görmek istemiyorum. Akıllı oğlum. Allah-u Teala'nın beğendiği şeyleri yapmak lazımdır. Katilini affetmek şerefini nimetini elden kaçırmayalım. Yola çıkmadan evvel düşmanımız dahi olsa o mahkumu görmeliyiz. Evet işte geldik. Nöbetçi evet, evladım buyurun efendim kapıyı açar mısın? İçeri girip mahkumla görüşmek istiyorum. Fakat efendim o katilin teki... ...size bir zarar verebilir. Yok, beni merak etmeyin. Açın kapıyı nasıl isterseniz. Gel Arneç. Yanına varıp halini soralım. Ee, geçmiş olsun evlat. Siz sağ Ne işiniz var burada? Gidin buradan. Gidin. Sakin ol. Sakin ol. Niyetimiz sana yardım etmek. Yardımını istemiyorum. Hanımını, hizmetçini öldürdük. Fırsat bulsam seni de öldürecektim. Sen de adıma bana. Elimde fırsat varken... ...öldür beni. Öldür evladım. Bize can almak için ruhsat verilmedi. Bu fani dünyada... ...elbet hiçbirimiz kalıcı değiliz. Refikam'ı... ...yetim Merveci'yi öldürmüş olman... ...sana kısas yapmamızı gerektirmez... Sevgili peygamberimiz... ...amcası Hazreti Hamza'yı şehit eden... ...vahşiyi affettikten sonra... ...o vahşi... ...radıyallahu anki... ...sonra tövbe edip seçilmişlerden oldu. Eshab-ı kiramdan oldu. Biz kim oluyoruz? Biz de seni affettik. <gülüyor> Anlayamıyorum. En yakın arkadaşım bana... ...ihanet edip yalnız bıraktı. Sense... ...onca kötülüğü rağmen beni affettiğini söylüyorsun. Söyle. Niçin? Niçin? Dinle evlat. Rabbim dilemedikçe yaprak bile yerinden oynamaz. İnsanlar soluyamaz, yaşayamaz. Veren de o, alan da o. Kaldı ki ondan gelen her belaya, sıkıntıya sabretmek... ...şikayet etmemek bizim zaten vazifemiz. Bu ihtiyar söylüyor böyle. Kafam iyice karıştı. Gittikçe çocuklaşıyorum. Fakat bacağımdaki yara gittikçe dayanılmaz hale geliyor. Ne oldu evet. ya? <gülüyor> Baca. Bacağımdaki yara iyice beni Dur bakayım. Dur bakayım. Evet, oldukça geniş bir yara var burada. de kurt düşmüş. Bu benim fırlattığım hançerin yarası. Allah'ım ne korkunç! Zat bakayım ayağın. Evet. Şimdi öyle bir senden bir parça vespa partiyim. Şimdi de iyice saralım. İşte oldu. Şifa allah Teala'da. Bana neler olur böyle. Ayağındaki yaranın acısı birdenbire geçti. Şu işe bak. En yakın dostum Nevzal bana ihanet ederken düşmanım olan bu Müslüman ihtiyar ve çocuk beni iyileştirmeye çalışma Katilini bile affedebiliyor. Bu ihtiyarın hali çok farklı. Dini de gerçek din olmalı. Gururum mani olmasa ayaklarına kapalıp beni affetmesini isterdim. Ama hayırım. Eğer buradan kurtulursam önce Nevzalı bulup... ...bana ihanetinin cezasını ödetmeliyim. Evlat, biz az sonra Mısır'a gitmek için yola çıkacağız. Eğer Tebriz'e dönmekten vazgeçer de... ...fikrini değiştirirsen bekliyoruz seni. Demek buradan kurtulacağım. Ee, ya ama ona Tebriz'e gideceğini söylemedim ki. Uf, bu ihtiyar benim ağlat bullak etti. Yoksa içimden geçenleri mi anladı? ne yapacağını İbrahim Gülşeni Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşeni Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine, Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle, ibadetleri yapmanın, aramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda, Sultan Gavri başta olmak üzere, herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için, huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar, ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır. İbrahim Gülşen'i, Oraya giderek insanlara ehl sünnet itikadını ve Gülşenik'e yolunu anlatmaya başlar. Ahmet kardeşim, bu ne acele? Kanter içinde kalmışsın. Yahya ya amca, babam camiden döndü mü? Evet, az önce geldi dergâh. Sen elinde bir şey mi saklıyorsun? Şey, ben... Evet, bir şey var elinde, nedir o mısın? Bir hançer. Hançer mi? Evet. Diyarı babama göndermişler. Diyarı hocamıza hediye bir hançer ha? Doğrusu hiçbir şey anlayamadım. İşte ben de bu yüzden babamı görmek istiyorum ya. Şimdi içeri girebilir miyim? Gir ama ses etme. Uzaklardan bazı ziyaretçiler geldi. Sohbet ediyoruz. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Sağ ol Yahya amca. Ziyaretçiler de epey kalabalıkmış. İşte şu köşe sakin. Oraya oturup bekleyin. Kardeşlerim, insanlar ta Adem aleyhisselamdan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allahü Teala iki korkuyu bir kulumda cem etmez. Hadisi kutside dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruyor. Bu bir nasiptir. Nasipe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazuudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek ...diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir... ...başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise... ...bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmaktır. Bir efendim... ...Allah'ın izniyle kabirdeki ölülerin... ...azapta veya nimet içinde oldukları bilinebilir mi? Dua ederek azapta olanın azabı kaldırılabilir mi? Bu hususu size bir misalle izah edeyim. Vaktin birinde... Allahü Teala'nın sevdiklerinden biri, kabre uğradığında kabirdekilerden birinin azab içinde olduğunu görür. Aradan bir müddet geçtikten sonra, tekrar o kabrin yanına uğrar. Kabre teveccüh ettiğinde, azabın kaldırılmış olduğunu görür. Hayret eder ve düşünceye dalar. O sırada kendisine bir hitap gelir. Bu kabirde yatan kimsenin bir çocuğu vardı. Annesi o çocuğu, ...Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gönderdi. Çocuk besmeleyi öğrenince... ...besmelenin hürmetine... ...babasının azabı kaldırıldı denilir. Umarım... ...bu misal size kafi gelmiştir. Efendim... ...ben buraya epey uzak bir yerden geldim. Daha evvel... ...bu müşkülümü halledebilmek için... ...nereye kime gittimse... ...makul bir cevap alamadım. Bu sebepten size geldim. E, affedin nasıl soracağımı da bilemiyorum... Ee, işte... Evet, e, senin de niyet ettiğin şey makbuldur. Fakat yanındaki malından değil, köyünden gelecek olandan ver. Kendi yerine gönderdiğin vekilin Salih bir kimsedir. İnşallah senin yerine hacca Yalnız ücretini bol ver. Aman Allah'ım, daha müşkülümün ne olduğunu söylemeden cevabını verdi. Açık bir keramet gösterdi. Bu mübarek zat belli ki Allah'ın sevgili kullarından biri. Peki efendim. Hadi vakit ikindiye geliyor. Abdest tazeleyip namaza hazır olalım. Baba. Buyur evlat. Baba bu hançeri Diyar Bekir'den sana göndermişler. Ne dedin? Bana hançer mi göndermişler? Evet baba. Hem de benim hançerim. Katil Mita'ya yaraladığım hançer. Diyar Bekir'de sizi öldürmek için savulduğu hançer de işte buydu. Seni için geri gönderdi anlayamadım. Elhamdülillah. Rabbim hamdü senalar olsun ki... ...bir Mecusi daha Müslüman oldu. Müslüman mı oldu? Yani şimdi o... Evet evlat. Mecusi Mita'nın bize duyduğu... ...kininin öfkesinin ateşi... ...sabrımız karşısında önce kendini yaktı... ...ve Müslüman olmaktan başka çaresi olmadığını anladı. Buraya gelemediği için de müjde olarak... ...işte senin bu hançerini gönderdi. Hala hiçbir şey anlayamadım baba. Diyarbekir'de zindana atmışlardı. Nasıl kurtuldu? Hançeri tekrar nasıl ele geçirdi? Ellarım. Diyarbekir'den ayrılmadan evvel Amir Bey'i ziyaret ettiğimizde Mitayı affettiğimizi, kendilerinin de onu bize bağışlamasını, serbest bırakmasını istemiştim. Peki buraya niçin gelmedi baba? Bize karşı, kardeşi Yahya'ya karşı kendisini mahkum hissettiği için. Hadi şimdi şu hançeri al ve gidip Yahya kardeşimize müjdeyi ver. Baba, ben o hançeri almak istemiyorum. Almak istemiyor musun? Niçin? Annemi ve Merve ablamı şehirdeyim. Evladım, bir kafir Müslüman olduğu vakit artık günahsız bir mümindir. Kaldı ki böyle birinin geçmişinde işlediği günahları affedildiği gibi... ...işlediği iyilikler de sevap olarak yazılır. Hadi şimdi şu hançerini al ve onun için dua et. Peki efendim. Bak oğlum. Şunu hiç aklından çıkarmak ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'ı olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur. İbrahim Gülşeni'nin adı artık Mısır'da saygı ve hürmetle anılmaktadır. Sultan Selim Mısır'ı zaflettiğinde İbrahim Gülşeni Hazretleri onu "Azizim, hayrı mukaddes ömrümün varı safa geldin, keremlere eyledin, gönlümün sultanı safa geldin" diyerek karşılar. Sultan Selim, evli sünnet alimi olan İbrahim Gülşeni'ye çok kıymet verir. Sultan Selim'den sonra Osmanlı tahtına geçen Kanuni Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eder. 104 yaşında İstanbul'a gelen İbrahim Gülşen'i gözlerinden rahatsızdır. Sürmeci başının yaptığı ameliyat neticesinde Allah'ın izniyle gözleri açılır. Sıhhate kavuşan İbrahim Gülşen'i çıklıkçılar yokuşundaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başlar. Bir müddet sonra padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döner. Miladi 1534 senesinde kelimeyi şehadet getirerek ruhunu teslim eder yerine oğlu Ahmet hayali geçer ve düşeniye yolunu devam ettirir teGti sundu bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalın